Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz. Bir mektubat-ı şerife dersinde daha birlikteyiz. İmam Rabbani Hazretleri Şeyhinin iki oğluna Hacı Abdullah ve Hacı Ubeydullah Hazaratına irsal etmiş olduğu bu mektubunda bazı itikadi meselelere temas edecek iki derstir. Geriden e, bazı meselelerin irtibatını zikretti. Şeyhinin kendisine olan Teveccühlerinin bereketlerini anlattı. Bir girizgah yaptı. Birinci cildin 266. mektubundan ders takip ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak. Vel nübeyyin. Şimdi açıklayalım diyor. Neyi? Bazı mesaili. Bazı meseleleri. E öyle meselelik el-i'tikadiyyeti. İtikatla ilgili inanç meselelerinden bazısını elleti <gülüyor> öyle meseleler ki fihâ onlarda var. Ne var? Nev'u <gülüyor> hafâin. Bir, bir nevi gizlilik var. Yani herkesin anlamadığı, bazılarına gizli kapalı kalan bir takım konuları açıklayalım. Yeci bu gerekir. Şarttır, farzdır. En yu'leme bilinmesi. İtikadi konularda şunun bilinmesi icap eder. Ki Ennallahu Teala şüphesiz Allahu Teala yani yüce Rabbimiz mevcudun vardır. Varlık ona maksus zaten esas varlık. Neyle vardır? Bizatihi zatıyla. Öyle zatı gel mukaddeseti kutsanmış. Noksan sıfatlardan tenzih edilen zatıyla vardır. Ne demek şimdi zatıyla vardır? Yani kendi kendine vardır. Yani varlığı kendindendir. Varlığı kendine yeterlidir. Bunun, bununla ne demek istiyor? Mesela biz e, mevcutuz, varız ama zatımızla var değiliz. Yani varlığımız kendimizden değil daha Türkçesi. Bir anda yok olabiliriz. Mesela ölüyoruz, gidiyoruz. Neden ölüyoruz? Çünkü varlığımız zatımızdan değil. Ve insanın yani varlığı kendinden olsa kendi kendini öldürmek yani intihar eden kaç kişi var? E ekseri insanlar yaşamak istiyor, hüküm ölmek ister. E ama işte varlığımız bizden olmadığı için yani bu lambanın ışığı, burada lambaların ışığı kendinden değil. Kendinden olsa sönmek istemez. Ama kendinden olmayınca oradan gidiyor biri düğmeye bir basıyor bu gitti. allah Teala bizim düğmemize bir basıyor, ruhumuzu bir çekiyor alıyor, biz gittik. Demek ki biz varız ama varlığımız zatımızla değil. Kendimizden değil. Başkasından emanet. Yani Rabbimizden emanet alınma. İstediği zaman Rabbimiz buna nihayet verebiliyor. Son verebiliyor. Ama Allahü Teala'nın varlığının farkı ne? Allahu Teala mevcuttur. Neyle bizatihi, zatıyla. Ne demek? Varlığı kendinden. Varlığı kendinden olunca da yokluğu düşünülemiyor. Yokluğu düşünülemiyor çünkü onu başkası yok edemez. Başkasının her şeyin varlığı ondan alınmış. Onun varlığı kendinde. Öyle olunca da e, varlığı kendinden olanın yokluğu tasavvur edilemiyor. Onun için Rabbimiz ezeli ve ebedi yani. Geride gitsen başı yok, ileri gitsen sonu yok. Ve eşya u eşya biz böyle kapçana eşya diyoruz. Esasen eşya şeyin cemidir. Şey de mevcut demektir. Şey var olanlara şey deniyor. Var olmayanla şey denmez. Ve leşyau yani şeyler demek mevcudat yani varlıklar. Küllüha hepsi. Yani Allah Teala dışında arştan ferşe buna melekler dahil, cinler dahil, insanlar dahil, cennet cehennem dahil dev-i mahfuz sidretül müntaha yani şey, her şey her şey Allah Teala dışındaki her varlık kullu hepsi mevcudetün vardırlar ama neyle vardırlar bak zatıyla değil işte bir icadi ale teala, Allahu Teala'nın var etmesiyle vardırlar Mevla Teala kendi zatıyla mevcut biz Allahu Teala'nın icadı ile mevcutuz yani onun var etmesiyle var olduk yok etmesiyle de yok olacağız Varlık bizde emanettir ve bizdeki varlık daha doğrusu mecazidir. Hakiki varlık ancak Allah-u Teala'ya mahsustur. Varlık odur ki e, efendim başkasının varlığına bağlı olmasaydı hakiki varlık olurduk. Ama madem varlığımız Rabbimizin e, var etmesine bağlı, istediğimi yok edebiliyor, o zaman bizim varlığımız Mevla Teala ile vücut sıfatında ortaklık teşkil etmez yani. Çünkü mecazidir. Ve ennehu Teala allah Teala Yüce Rabbimiz. Vahidun birdir. Nerede birdir? Fizatihi zatında bir. Zatında bir demek zatı gibi zat yok. Yani leşe gemisli şey benzeri yok. Zatı gibi zat yok. Daha o sıfatihi sıfatlarında bir. Ne demek? Sıfatları o sıfatlara sahip olan başka zat yok. Yani hayat ulemse ve basar işte sıfatlar var dirilik, bilmek, işitmek, görmek gibi bunlar bizde de var. Bizde de var ama biz bunlarda bunlar sadece bize mahsus değil ve biz bunlarda tek değiliz. Çünkü öyle de diğer insanda da ilim var, öbüründe de işitme var, öbüründe de görme var. Ama Allah Teala'daki görme kimsede yok. Allah Teala'daki ilim kimsede yok. O zaman ne oldu? Zatında bir, yani zatı gibi zat yok. Sıfatlarında bir, sıfatları gibi sıfat yok. O sıfatlar ancak ona mahsus. O her şeyi görüyor. Sen ancak O'nun gösterdiğini görebiliyorsun, duvarın arkasını bile göremiyorsun. وَفْعَالِهِ Fiillerinde bir. Fiillerinde bir ne demek? Yani fiilleri gibi fiil yok. Fiiller şöyle, işleri yani. Mesela ihya, diriltmek fiili, imate öldürme fiili, taklik yaratma fiili, terzik, rızıklandırma fiili. E sen de birine maaş veriyorsun veya bir çorba yaptın veriyorsun, rızık veriyorsun, mecazi. Suyunu yaratan sen değilsin, tuzunu yaratan sen değilsin, ocağını ateşini yaratan sen değilsin. Yani sende de bir fiil, bir icraat gözüküyor ama e, sen onda tek değilsin. Herkes o işleri yapabiliyor yani. Ama Allah-u Teala'nın yaptığı diritme, öldürme, yaratma ve rızık verme e, fiili kimsede yok. Bütün mahluklara bir anda rızık veriyor. Sen üç kişiye bakamıyorsun. Dördüncü oldu mu bütçe açık veriyor falan. Yani senin gibi de yaratma babında değil zaten. Sebep olma Aracılık yapma konusunda oluyor. Onun için Allahu Teala zatında bir ne demek? Zatı gibi zat yok. Sıfatlarında bir ne demek? Sıfatları gibi sıfat yok. Ve o sıfatlar hiçbir zata ait değil. Sadece onun tek zatına ait. Fiillerinde bir, onun fiilleri gibi fiiller yok. Çünkü o fiilleri ondan başka kimse yapamaz. O zaman ne oldu? O fiiller ona mahsus oldu. Ölüleri diriltme fiili. Bu sadece ona mahsus oldu. E İsa Aleyhisselam diriltiyor. Ya İsa Aleyhisselam diriliyor mucize. Allah-u Teala'nın ona vermesiyle diriltiyor. Kendiliğinden diriltemez ki. O zaman Allah-u Teala'nın diriltmesi kendinde olan bir sıfat. İsa Aleyhisselam'daki sıfat Mevla'dan emanet alınma. Şunu derse onu diriltebiliyor. Ee, yaratıyor onda. O da özel bir kişiye karşı yaratıyor. Ama Mevla'nın diriltmesi bütün ölüleri diriltiyor. Ve bütün cansızlara can veriyor. İstediğine can verebiliyor. E istediğine can verme, kimsede yok ki bu sıfat. Onun için sıfatlarında bir, fiillerinde bir, yani onun fiilleri gibi fiil, kimseye mahsus değil. La şirkete, şirket Türkçeleşmiş, şirket, ortaklık yani. La şirkete ortaklık yok. Li ahadîn hiç mi kimse yok? Kimiyle beraber? Ma'u Teala, allah Teala ile beraber. Ortaklığı yok. Ama işitmekte biz de ortağız işte. O da işitiyor, biz de işitiyoruz. Veyahut görmede o da görüyor, biz de görüyoruz. Ama fil hakikati. Sen surette görüyorsun. Onun göstermesiyle görüyorsun. Göstermeyi, istediği şeyleri görüyorsun. Bazı kere gözlük kafanda oluyor. İki saat gözlüğünü arıyorsun yani. Kafanın üstünü göremiyorsun. Göreceğin şey, gözünün içini bile göremiyorsun. Çünkü göreceğin şey çok yakın olmayacak, çok uzak olmayacak mesafe. Sen hep böyle eğreti işler. Filhakika, gerçekte ortaklık yok. Surette işitme sıfatı var sende. Hakikatte kimseye ortaklığı yok. Fi emrin, hiçbir işte. Neden nel umuri işlerden? İşlerin hiçbirinde. Ne görmesinde, ne duymasında, efendim, ne yaratmasında, ne diriltmesinde, ne diriliğinde, ne efendim, kudretinde, ne konuşmasında. E sen Mevla'nın kelamı var, sen de kelamın var. E bu şimdi surette senin kelamın var. Hakikatte Mevla seni felç etse konuşamıyorsun. O zaman gerçekte senin, kimsenin hiçbir ortaklığı yok. Hiçbir işte ortaklığı Fi emri minel umur, işlerin hiçbirinde. Asla. Kesinlikle. lafil fil vücud ne varlıkta? Zaten varlıkta ortaklığın olmayınca geri kalan sıfatlar da haydi haydi olmuyor zaten. Daha varlığın senden değil, öbürleri nasıl senden olacak? Ve la gayri. Varlığın dışında da yani varlıktan sonra gelen sıfatlar ise işte, dirilik, bilmek, işitmek, görmek gibi diğerlerinde de hiçbir ortaklık söz konusu değil. Surette bir ortaklık, isim şeyi kullanılıyor, işitme. Aynı tabir kullanılıyor, allah Teala işiticidir. E ben de işiticiyim, sağ değilim manasına. Bu surette bir şeydir, görüntüde bir şeydir. Hakikatte hiçbir şirket ve ortaklık yok. Vel münasebetül ismiyetü. Vel münasebetü ilişki. E, e, Birbirine uygunluk, el ismi yetiyor. İsimdeki yani işitme, o da işitme gibi. Vel müşaraketü, ortaklık el lafzı yetiyor. Hani lafızda ortaklık işte. Ben de diriyim, işte Allah da diri ben de diriyim. Hayat sıfatı, ben de hayat var, onda da hayat var gibi. işte bu adamın ilmi var, işte Allah'ın da ilmi var gibi. Bunlar lafızda ilim lafzını telaffuz ederken bir aynı kelimenin kullanılması haricetün. Dışarıda kalmıştır. Neden? Hanil mebhati. Bizim bahsimizin konusu o değil. Çünkü o e, e, lafız ve isimden ibarettir. Filhakika yani işin gerçeğinde e, bizde ait olan varlık gibi, dirilik gibi şeyler efendim mecazidir. Emanettir. Allah-u Teala'da aynı sıfat isimler kullanılıyor, tabirler kullanılıyorsa o hakikattir. Çünkü kendindendir. Ve Allah Teala'nın sıfatları ve fiilleri. Sıfatları deyince işte e, sıfat-ı zâtiye, sıfat-ı e, bunlar e, iman İslam ilmali kitabımızda tabii Mevrah Hazret'te bunları şimdi tek tek burada anlatmaz ki o daha derin konulara giriyor. E, bizim iman İslam ilmihalinde mutlaka ilk bölüm 120 sayfadır. O 120 sayfa itikat ilmihalidir. Yani inançla ilgili bilmemiz zorunlu olan, farz olan bir Müslümanım diyenin bilmemesi asla caiz olmayan yani bilmemesi haram olan diyelim. Bilmemesi haram olan. E çok ince bir şey konuşuyoruz şimdi burada. İçki içmiyorsun, haram diye. Kumar oynamıyorsun, haram diye. Zina yapmıyorsun, haram diye. Ama iman İslam ilmin halin ilk bölümünde yazılan Allah Teala sıfatları gibi, isimler gibi konuları bilmiyorsun. Bunu bilmemen de haram. Ne kadardır bilmiyorsun? Bu lermişsin 12 yaşında gelmişsin. 40 yaşına kaç senedir haramdasın. Daimi haramdasın. Çünkü eden daha Rabbinin sıfatlarını bilmiyorsun. Yani onları da bilmemen haram. İçki içmiyorsun takvayım diye, efendim Müslümanım diye, işte haramdan kaçıyorum diye yapıyorsun. Faiz yemiyorsun. Efendim domuz yemiyorsun. Ama Allah'ın sıfatlarını da bilmiyorsun. Yani aynı ondan beter haram yani. Çünkü bu itikadi bir haram. İtikadi haram ameli haramdan daha kötü. Domuz yesen, içki içsen, haram olduğuna inansan kafir olmazsın. Tevbe etme imkanım da var. Bir daha yapmasın falan. Ama itikadi konu çok acayip bir şey. Yani Allah'ın şu sıfatı var mı yok mu şüpheye girsen veya Allah'ın bu sıfatı yok diye inkar etsen kafir oluyorsun. Yani dinden imandan çıkıyorsun. Yani zina yapmaktan, domuz yemekten beter bir durum bu. Kafirlik konusu. Onun için iman -ı İslam islam-ı ilmali deyip geçiyorsunuz. İnşallah Allah'ın sıfatları diyor. Şimdi sıfatları nedir? Orada yazıyor yani. Sıfat-ı zatiye sıfat-ı zi. Bunun tafsilatı var. Hayat dirilik. Orada izah yapılmış kaç paragraf. İlim bilmek, sem işitmek, basar görmek, irade arzu etmek, kudret gücü etmek, kelam konuşmak, tekvin icat etmek. Bunların hepsinin tafsilatı var. Sayfalarca. Sonra sı sıfat zatiye, sıfat sübutiye var. Vücut varlık. Kıdem evel olmamak, beka sonu olmamak, vahdaniyet birlik sıfat. Muhalefetülil hüvadif. Sonradan yaratılanlara her bakımdan zıt olmak, benzememek. Kıyam bir nefsi, zatıyla dur durmak, varlığı zatından olmak. İşte bunları bilirseniz mektubatı anlamanız daha kolay olur şimdi. Onları hiç bilmeyenin burada da hiç nasibi yok yani. Bu konular derine gidiyor. Zaten ne dediğim gizli kapalı olan bazı şeyleri açıklayayım dedi. Öbürü zaten çocuk bileceksin ya mektebinde okutuyorlardı bunu bizim köylerde. Yani o zaman bu iman İslam ilmihalini ee, şöyle bir 120 sayfalık, 700 sayfalık, 800 sayfalık kitabı demiyorum. Ama ilk bölümdeki itikadi konuları bilmeden, bellemeden yani bir soru cevap şeklinde tamam bütün tafsilatı 120 sayfayı ezberleyemezsin ama yani şefaat var mı, sırat var mı, mizan nedir yani bunlar bir itikadi konulardır. Bunları sana sordukları zaman sen buna cevap veremeyecek durumdaysan ben ne bileyim sen nasıl yaşıyorsun, sen nasıl evleniyorsun, nasıl çocuğun oluyor, yani bu çocuğun durumu ne olur, senin nikahının geçerliliği her şey yani... İtikat yani bu inanç, bu ehli sünnet meselesi, bu itikadı bilmeyen adam, biz onun için bunu tabii 10 cilt 20 cid de itikat konusu yapabiliriz. dünyada kitap var bunları tercüme etsem ben, yani 20 cilt itikat konu. ama bu olmaz. Biz öz ve özet yani adam mecburen bilmesi lazım, onun için kısa tutuyoruz. Bazı konuları değiştik, kader gibi, ilim sıfatı gibi, orada tabii izah gerekiyor biraz. Geri kalan Mevla'nın sıfatları yani orada yazılmış. Mutlaka iman İslam ilmanden o konu ezberleyin bir defa. Şimdi Allah Teala'nın sıfatları ve falu Teala Allah Teala'nın fiilleri, Allah Teala'nın fiilleri mesela ihya diritmek, imate öldürmek, fiillerin söyleni, taklik yaratmak, terzik rızıklanmak bunlar münezzehetün. son derece e, uzaktır, tenzi edilmiştir efendim. Neden anil misli benzerden? Daha neden? Ve vel keyfi şekilde. Mesela ne dedik şimdi? Misil benzer benzer keyf keyfiyet e, yani şekil. Allah sıfatları yani hayat sıfatı var ama benzeri bir hayat kimsede var mı? Yok. onu söylüyor. Peki şekli var mı yani Allah Teala'nın diriliğinin bir keyfiyetini anlamaya çalışsak anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Ha biz de şimdi kanlıyorsun. Nereden anlıyorsun? İşte nabuz atıyor mu? Kalp çalışıyor mu? Vücut sıcak mı? Falan falan. Çünkü adam öldü. Öldüğünü nereden anlıyor? İşte kalbe bakıyor. işte nabza bakıyor. Şuna bakıyor. Buna bakıyor. Hatta bazı şüpheleniliyor ya. Yaşıyor mu? Öldü mü ya falan arası. Bazı bir gitgeller oluyor son dakikalar. Hani bir daha kalp masajı bir şeyler. Adam kalp yeniden... E Şimdi bizde şekil var. Yani ne oldu? İşte bak bu artık bu keyfiyet olduktan sonra bu artık diri değil. Çünkü neden? Nabız gitti. O gitti. Bu gitti. Buna, buna diri dememez. Çünkü bir keyfiyet vardı. O şekil kaybolunca o keyfiyet öldü. Şimdi allah Teala'da da sen hayat sıfatına bir şekil izade edebilir misin? Şimdi mesela kulak işitme, işitmede bir keyfiyet var. Yani ne olacak? Çünkü işte çok uzaktaki sesi duymaz, şunu şunu duyar, şunu duymaz. İşte kulağın zarı var, oradan duyar, neresinden duyar? İç kulak, dış kulak, onu bakar, işte şuradan oldu mu, kulaklık takar. İşte onu biraz güçlendirer, güçlendirebilir. Gözdeki görmede, işte katarak gelir, katarak açar, bu nasıl görüyor? Şöyle görüyor. Gözün görmesi şöyle keyfiyet, şekil veriyoruz. Göz şöyle görüyor. Ne zaman görmüyor? Şu tıkahtırsa görmüyor. Kanama yaptı, bozuldu. Bir i̇şte lazer yapacağız. Keyfi hep dolmuş keyfiyet yapıyoruz. Bak, katara alıyoruz, açılıyor falan. Allah'tan görmesinde uzuvla değil ki gözlediği aşağı. Allah Teala'nın görmesi keyfiyetten münezzeh. Ne demek? Şekil veremiyorsun nasıl gördüğü. Misilden münezzeh. Mislinebe benzer. E benzer nasıl olacak? O her şeyi görüyor. Onun gibi her şeyi gören misli nerede var? Fiilleri de böyle, yaratması. Yaratma diye bir şey mi var? Kim yaratabilir? Yoktan yaratmak. Rızık vermeyi demin anlattım. İmate öldürmek. Kimse kimseyi öldürür mü? Ağlıyor, silah çekiyor, adamı öldürüyor. Ya silah çekiyorsun da adamı sen öldürmüyorsun ki. Öyle hayat ediyor tebarek ede. Ölümü de ben yaratıyorum. Ölüm yaratmasam? Kurşun adam öldürmüyor. Çünkü adam bazı bir kurşundan ölüyor, bazısını tarıyorlar, yüz kurşundan ölmüyor. Bazın kalbine sıkıyorsun ölmüyor, bazın ayağına sıkıyorsun ölüyor. Yani şimdi burada ölümü yaratan Allah Teala. Dolayısıyla senin öldürmen diye bir şey yok. Sen sebebiyet olarak katil oluyorsun. Ama yaratmıyorsun yani. Ölümü halakal mevte, ölümü yaratan benim diyor. O zaman ne oldu? Allah Teala'nın sıfatları ve fiilleri misilden ve keyfiyetten münezzeh. Yani ne benzeri var, ne şekli var. Ne gibi kezati Teala? Allah Teala'nın zatı gibi. Yani zatının benzeri var mı? Yok. Zatının şekli var mı? Yok. Sıfatlarının da benzeri yok. Sıfatlarında şekli yok. La münasebete. Hiçbir il, ilgi ve alaka yok. Münasebet olamaz. Beyneha Allah Teala'nın sıfatlarıyla ve fiilleriyle ve işleriyle daha ve beyne sıfatil mümkinati. Mümkinat yani bizim gibi varlığı yokluğu mümkün olan sonradan yaratılanların sıfatlarıyla ve ef'aliha fiilleri arasında. Bizim de sıfatlarımız var, diriliğimiz var, kendimize göre bilmemiz, ilmimiz var, işitmemiz var, görmemiz var, irademiz var. İşte kalkıp gitmek istiyorum da. Bir, önce bir irade geliyor, sonra ben hareketlerim. Su içmek istiyorum. Önce irade geliyor, sonra ben alıyorum. Işte suyu getiriyorum veya getirilen suyu içiyorum. İradem olmasa ben gücüm oraya kullanmıyorum. Kudret iradeye bağlı. İstek geliyor, sonra o isteğe göre gücünü kullanıyorsun. Ama bunların hepsini yaratan allah Teala. O zaman bizim de fiillerimiz var, bizim de sıfatlarımız var ama Allah Teala sıfatları ile ve fiilleri ile bizimkilerin bizimkiler arasında hiç alaka yok, ilgi ve ilişki yok. Fe inne sıfatü'l ilmi. Burası çok acayip bir şey şimdi. Fe inne sıfatü'l ilmi şüphesiz ilim sıfatı mesela ilim bilme sıfatı. Ama kimin kime ait olan? Lehu Teala. Allahu Teala'ya ait olan e, hayat, ilim ikinci sıfat olan ilmi konuşalım. Bu ilim sıfatı yani bilmek demek. Buraya çok dikkat edin. Burayı anladığınız zaman kaderi de anlıyorsunuz. Yazıyı anlıyorsunuz yani. Ezelde yazı var hepimiz hakkında ya. inkar ettikleri, İslam oğullarının falan el-i sünnetten çıkan birçok e, yanlış görüşlü, sapık görüşlü efendim ilahiyatçıların inkar ettikleri konu bu ilim sıfatı. E, yani bu ilim sıfatı mesela Allah'a ait olan bilme sıfatı. Sıfetün sıfat. Bir nitelik yani. Kadimetün. kadim. Ne demek kadim? Evveli yok. Mesela Allahü Teala mesela bizim var. Nereden var? Şimdi zaten yaşın kaç? Diyorsun ki ben olmuşum 52, 52, 52 gidiyorum şimdi. Hicriye göre. Peki. Çık 52 buçuk seneyi. Var mıydın? Yoktun. Yoksan ilim sıfatın konuşulabilir mi? Yani bilme sıfatın olabilir mi? Olamaz. Yokun ne sıfat olacak? Yokta sıfşer var yani. Bütün sıfatsızlık var yani. Yokluk çünkü. Peki. Ondan sonra doğdun. Doğduktan sonra işte ne buyuruyor? Ve cealekun semu aileb sahra Bu ilim nereden geliyor? İşte kulak e, duyma ilim sebebidir. Görme ilim sebebidir. Çünkü şimdi görünce mesela bu kadar. İşte burada ne var olduğu hakkında bilgi ediniyorum. Renkler hakkında raflar hakkında, kitaplar hakkında. Hep görmeye taluk ediyor. İşitme öyle ne yapıyor? Bilmeye yol açıyor. Duyduklarımı biliyorum. Duymasam onları bilemeyeceğim. Kimi duyma yoluyla elde ediyor, Kimi görme yoluyla elde ediyor, Kimi koklama. Mesela şimdi kötü kokumu, iyi kokumu, mu, ilk koku mu şimdi ne kokusu. Mesela böyle yaparsın, aa gül kokuyor, Şu kokuyor, bu kokuyor, karanfil, bilmem ne, tarçın. Şimdi bu burun asresi, bunu göz, bu bunu anlamıyor. Kulak bunu anlamıyor. Hava sıkımsa yani beş duyu organı dediğimiz. Tatma, acı mı, tatlı mı, sıcak mı, soğuk mu, bunlar. Dokunma, dokunuyorsun, yani sert mi, yumuşak mı, işte nedir, şöyle, kumaş mı, tahta mı falan, hep dokunmayla anlıyorsun onu. Bunlar, efendim, bizim sıfatlarımız kadim değil. Ne demek kadim değil? Evveli var, yani başladığı nokta var. Zaten yaratılmanın başladığı nokta var. Ana karnında oluşumundan başlayan bir süreç var. Bu süreçte senin cahilliğin var yani e, ne buyuruyor Ben sizi yarattım fi butunü matikum annenizin karın analarınızın karınlarında la ta'lemunü şeyen hiçbir şey bilmezdiniz. Bak ne yaptı burada ilminiz yoktu diyor. İlim sıfatımızı reddetti bizim. Ve cahalekum sem'a ve'l-absara Sonra size kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi tabii kalp, anlayış. Bunlarla size ne yaptı? İlim sebepleri açtı. O zaman bizim ilmimiz nedir? Kadim değil. Ne demek kadim diye? Hadis. Hadis demek sonradan. Gördüklerimizle, duyduklarımızla tabii bebeklik çağı, o zamandan da az bir şey, bir şey belki anlıyorsunuz ama e, bir, bir, birkaç aylık her gün bile değişiyor. Anlayışların değişiyor. Gün güne, saatten saate fark ediyor çocukluk evrelerini geçirip. Şimdi de aynı değil mi? Yaşadığımız süreçte ilmimiz artıyor, malumatımız artıyor. Devamlı bizim ilmimiz e, ziyadeleşiyor. Bu ne demektir? Bizim zaten sıfatımızın ezeli olmadığını gösterir. Çünkü neden? Değişiyor mu? Değişiyor. Artıyor mu? Artıyor. Artıyorsa ve değişiyorsa ne oldu? Senin sıfatın sonradan olduğu için değişiyor. Çünkü sonradan olanlar değişikliklerin mahalle ol. Evveli olmayanın efendim değişikliğe ee, maruz olması düşünülemez. Çünkü neden? Her şeyi tek ilimle bilmiş. Bütün neleri yaratacağını bilmiş. Yaratacağı şeylerde neler olacağını bilmiş. Şimdi bunu anlatıyor. Bir defa kadimdir. Kadim ne demek? Evveli yok. Biz de bir şeyler biliyoruz ama 10 sene evvel bunu öğrendim. 5 sene evvel şunu öğrendim. Dün şunu bildim. 40 e sene evvel hiçbir şey bilmiyordum. Falan. Ama Mevla'da evveli yok. Ne demek? Yani geriye gitsen, geriye gitsen neye göre gideceksin? Zamana göre gideceksin. Zaman mefhumu <gülüyor> neye göre? Ve la icra zaman. Allah'a zaman geçmiyor ki. Neden? Zaman dediğin süreç Ay'la başlamış, Güneş'le başlamış. E ay, Güneş sonradan yaratılmış. Senin takvimin, saatin Ay'a ve Güneş'e göre, gezegenleri, göre, feleklere göre tertip edilmiş. E bu sistem yokken Allah vardı. Allah varırken hiçbir şey yoktu. E, o zaman Allah'a zaman mefumu geçmiyor. E, zaman nereden başlamış? İşte Güneş'ten, Ay'dan. E onlar zaten kaç bin sene evvel yok. Onların da başladığı bir nokta var. O zaman allah Teala'nın Bilme sıfatı, ne kadar geri gittik, ne kadar geri gittik, biz gittik gittik, en fazla dünyanın, alemlerin yaratıldığı noktaya kadar bir takvim bulabiliriz. Güneşin ayın hesabını yapabiliriz. Onda da işte yok, atıyorlar, tutuyorlar biliyorsunuz. Milyon sene evvel, bin sene evvel, kaç yüz bin sene, yirmi milyon sene evvel, çok uyduruyorlar. Yani dünyanın ömrü, Adem babamızdan şuraya yedi bin sene dense, oradan geri cinlerin yaratılması, falan, bir iki de oradan, dokuz yani bin, on bin, en fazla kitapların şeyi bu ama Tabii tam bir ayet hadisle sabit değil ama anlaşılan süreç de öyle milyonlarca senede değil yani. Fakat bunlar tabi belki sıfır hesaplarında yanlışlık yapıyorlar bilmiyorum. İki sıfır bir fazla bir sıfır arttırırsan milyon oluyor tabi. Belki bir hesap yanlışlığı var bunlardan. Bu bir süreç. Ama geriye gidildiğinde güneş ve olmadığı bir noktaya takvimlerin başlamadığı zamanın işlemediği bir noktaya gidilende allah Teala'nın ilmi ondan evvelde var. Peki ondan evvel varsa zaten orada zaman da bitti. Zaman da bittiği bir noktada başlangıcı yok demek. Evveli yok. Kadim demek evveli yok. Yani başladığı nokta yok. Biz her şeyin bir başladığını geriye dönüp bulabiliriz. Ben yedi bin sene derim, sen yetmiş bin derdin. miyim değil. Ama bir noktada durursun. Oraya gelir toslar, vurursun. Buradan geri, efendim güneş ay yok, sistem yok. Yani zaman yok. Ama allah Teala'nın ilmi ondan evvel var. O zaman ne oldu? İlmi kadimdir. Besit atün. Besittir. Türkçede basit lafının Arapçası besit. Burada besit, yani Türkçedeki manası değil bu. Besittir yani tek parça, yani tek paredir, yek paredir. Mürekkep değil. Mürekkep ne demek? Parçalardan derlenmiş. Yani allah Teala'nın ilmi parçalardan derlenmiş değil. Ne demek parçalardan derlenmiş? Şimdi bizde bir ilim var. Bir sıfat olarak bilme sıfatı. Bir de malumat var. Yani bildiklerimiz. Ama bunların hepsi mürekkep. Ne demek mürekkep? Derleme, toplama. Gözden alıyor, gördüklerinden alıyor, şiitliklerinden alıyor, duyduklarından alıyor, tattıklarından alıyor, dokunduklarından alıyor, okuduklarından alıyor vesaire vesaire. Yani parça parça parça paramparça. Her şeyimiz derleme, toplama. Mesela adam felç oluyor, beynin bir noktası gidiyor. Beynin bir noktasına vurdum, adam geri hatırlıyor, hala hazırı hatırlamıyor, ileriye hatırlamıyor. Çocuğuna sen kimsin diyor, girene çıkana 50 kere sen kimsin diyor. Ama 20 sene evvel bizim köyde şöyle olmuştu diye başlıyor anlatıyor. Çünkü neden beyin mürekkep, parça parça, noktalar bölük bölük. İlmin ona göre, malumatın ona göre, her şeyin ona göre bu sefer ne oluyor? Şu nokta çalıştı, bu nokta durdu, buraya pıkta attı. Bura tıkandı, bura açıldı. Yani senin ilmin, malumatın vesaire mürekkep ne demek? Derlenmiş. Sıfatlarımız hakeza derlenmiş, toparlanmış. Cüzlerden oluşmuş, yani parçalardan birleşmiş. Bileşenleri var diyelim yani şimdiki tabirle. Yeni tabirle bileşenleri var. Peki allah Teala'nın ilmi nasıl? allah Teala'nın ilminde e, terkip yok. Ne demek terkip yok? Şundan, bundan derlenme yok. Cüzlerden, eşlerden, bileşenleri yok. allah Teala'nın ilmi tek bir bilgi. Besitatün derlenmiş değil. Yani tek. Tek pare. Hakikiyetün. Gerçek besit. Hakikiyetün şu demek, yaratılanların sıfatlarında da bazı kere Efendim vasıflarında da e, yani besit ve mürekkep tabirleri kullanılabiliyor. Ne demek? Yani bu derlenmiş mi? Yoksa efendim tek parça mı gibi bu sıfat? E, bazı mahlukatın yani bizim sıfatlarımızda da bu kullanılıyor. Ama bizdeki e, tek sıfat olarak düşünülen bir güç veya bir arzu veya bir ilim bu yine mecazidir. Çünkü bizim e, hiçbir şeyimizin Mesela bizim irademiz her dakika değişiyor. Allah Teala iradesi değişmez. Çünkü ezelden irade etmiş. Tek iradeyle, tek ilimle. E peki ama benim iradem değişti. Ben mesela içki içmek istiyordum. E sonra tövbe ettim. O anda biri bana vazetti. etti. Ben Zemzem içmek istedim bu sefer. Döndüm. Estağfurullah dedim. Peki Allah Teala ama Allah Teala senin önce onu isteyeceğini, sonra da onu isteyeceğini ezelden bildiği için senin iradenin döneceğini veya dönmeyeceğini, senin içki içeceğini bunları ezelden bildiği için değişmiyor. İlmi sonsuz olduğu için değişmiyor. Dolayısıyla allah Teala'nın iradesi e, sana hangisini yaratma yönünde tecelli edecek. İçki içmeyi mi miyim? Senin son iraden kesin kararın ne olacak, ne yönde olacak? Bir dakikaya değişti benim iradem işte buraya döndü. allah Teala onun döneceğini bildiğinden allah Teala'nın kesin ilminde ve iradesinde zaten senin zemzem içeceğin yazılıydı. Dolayısıyla allah Teala'nın sıfatı, ilim sıfatı, bilme sıfatı kadimdir, evveli yok, anlattım. Besittir, derlenmiş değil. Derlenme olsaydı işte önce öyle bilirdi, sonra öyle bilirdi, bizim ilmimiz değiştiği gibi. Ee, yani bu, mesela biz şunu istedik, sonra bunu istedik. allah da Teala önce bunu bilecekti, sonra bunu bilecekti. O zaman ne olacaktı? İlim derlenmiş olacaktı. Parçaları olacak değil mi? Bölünecek değilim. Ama ilim tek parça olunca ne oldu? Bir ilimle senin ölene kadar neler isteyeceğinin tümünü tek ilimle biliyor. Sadece senin değil. Bütün hayvanlardan, meleklerden, feleklerden, cinlerden, iradesi olanlardan, olmayanlardan, başına geleceklerden, gelmeyeceklerden hepsini senden sonra öbürü senin çocuğun, ondan sonra öbürü insanlık aleminin bitimine kadar, efendim, işte kıyamet kopana kadar ve Bunların tümünü tek ilimle bildiği için, ilim sıfatında bileşenler yok, cüzler yok, parçalar yok, terkipler yok, ondan bundan derlenme olmadığı için ve bu hakiki. Hakiki yani ne demek? Gerçek manada besit. Gerçek manada besit, şöyle anlayalım mesela, bizde de bazı kere ben diyelim bir konunun, bütün bu konudaki ilmin, Tek parça. Yani ben bunu bir ilimle, bir inkişafla, bir açılımla, bir anlayışla kavradım bunun enini boyunu, tavsılatını kavradım bir anlayışı. Ama bu yine hakiki değil. Neden hakiki değil? Yine sendeki o tek inkişaf mecazi. Niye mecazi? Senin yine burada nelerin var? Aletlerin var. Mutlaka sebeplerle sen o bilgiye kavuştun. Bir bütün ilme kavuştuğun noktada bile aletler kullandın, cihazlar kullandın sebeplere sarıldın dolayısıyla sende yine derlenme var cüzler var, yine parçalanmışlık var sen ne kadar benim bu konudaki şeyin bütün anlayışın bir bütün halindedir desen de ama allah Teala'daki ilim sıfatı hakiki manada tek ne demek hakiki manada tek sebep kullanmıyor yani allah Teala bir sebeple bilmiyor yani bir duymasak bilemeyeceğimiz ilim konular var, malumat var allah Teala'nın duymadığı zaman olmadığı için bilmediği zaman da yok. Bu sefer ne oluyor? Daha yaratılmayan şeyin ne konuşacağını duyuyor. Çünkü neden? İlmi tek ilim. İlmi tek ilim, başından sonuna kadar tek ilim. Tek parça olunca ne oldu? İleride değişiklik olmuyor. Çünkü neden? İleri o anda bildiği için. Ama bizde ne kadar ben bunu tek anlayışla anladım desem bile sen orada sebep kullandın, cihaz kullandın, alet kullandın onun için senin sıfatınla, Allahu Teala'nın sıfatının asla ortaklığı yok. Fark, şarkı çok. Şimdi burayı da anlayacağız. Çok güzelmiş, anlatacak burayı. Lem yete tarrak. Lem yete tarrak olmadı. Olmadı, İleyha. Allahu Teala'nın ilim sıfatına. Ne arz olmaz? Teaddüdün adetlenme. adet sayı. Bizim ilmimizde sayı geliyor. Nasıl sayı geliyor? Bir şeyi biliyorsun, bir daha oldu iki. O sonra onu öbürünü öğreniyorsun, oldu üç. Bizim malumatımız ne gibi? Bilgisayardaki hafıza gibi. Bilgisayarın hafızasına ne koyarsan o var ama hafızadaki şeyler sayılı. Kaç tane milyon tane? mi? Milyon sayılı. Ne oldu? Sen programa dahil ettiğin kadar adet artıyor. Üç dosya, dördüncü dosya geldi yani. Ne oldu? Onun bilgisayarın hafızasına devamlı sayı geliyor. Adetli bir alumat geliyor. Senin koyduğun gibi. E senin de beynindeki, kalbindeki, aklındaki nerendeyse ilim sıfatın bu ilim sıfatına ne geliyor senin? Devamlı adet ekleniyor yani sayı geliyor. Daha ne geliyor? Tekessurun. Çokluk. Ama Allah-u Teala'ya adet geliyor mu sayı? Gelmiyor. Çoğalma oluyor mu ilminde? Olmaz. Arız olmadı. Asla imkanı yok. Çünkü neden? Mesela ne oluyor? Kaç milyar insan var Allah yaratmış şu an? 7 milyar bilmem ne kadar 100 milyon. Oradan da 20221 diyelim şu andaki tam sayı ne bileyim ben. Bu noktaya geliyor. Bir kişi doğdu şimdi ne oldu? 222 oldu. Abi bizim nüfus kaydında çoğalma oldu. Veyahut da senin ilminde bir artış oldu. 21 biliyordu 22 oldu şimdi. Ama Allahu Teala sonuna kadar ne yaratacağını bildiği için onda 22 23 olmuyor. ilerleme yok. Çünkü yaratacağını tümünü bir ilimle bilmiş. Ondan başka bir yaratmadığına göre, yaratmayacağına göre, onun bilmediği şey olmadığına göre, o 22'de bilmişse 23 olmayacak zaten. Dolayısıyla ilmine ilave gelir mi gelmez. Taattüt yol bulur mu bulamaz. Tekessür çoğalma olur mu olmaz. Çoğalma ne zaman olur? Sen bir şeylerin cahilisindir, onu bilince ilaveten bir çoğalma olur. Ama allah Teala hiçbir şeyin cahili olmadığından onun ilminde artış olmuyor. Ne biçim ilim bu ya? Kadett'i burada astronotlukla bilmem ne, uzaya çıkmaktan olmazmış. Hani ayakları yerden kesiliyor, böyle dolanıyorlar ya. Yer çekimi yok, bilmem ne yok onlar. Şapsal gibi dolaşıyorlar orada. Bir şey de haberleri yok. Yani Allah'a bilmeden orada ne arıyorsun? Su arıyorum. Ya su burada var zaten. Bizim kuyu var aşağıda Sen Ne Mars'ta su arıyorsun? Su burada aşağıda var. Yani adamlar Allah'ı bilmek yerine beni yaratan kim? Onun sıfatlarını bilmek yerine deli deli işler yapıyorlar. Velev Burası çok önemli. Velev bi'tibari ta'addüdittaalukati. Taallukat, alakalar. Alakaların teaddüdü itibarıyla da olsa Allah'ın ilminde ta'addüt ve tekessür yok. Hiç şey anlamadınız tabii. Anlamadığınızı ben biliyorum. Anlatacağım. Taallukatın teaddüdü itibarı şu. Taallukat ilgi ve alaka. Bunun ilgilenmenin teaddüdü var. Yani tekrarlanması var, sayısı var. Bu itibarla da bile Allah'ın ilminde taattüt yok. Şimdi bazı ilmi kelamcılar bunu kabul etmişler. Ama İman Rabbim Hazretleri bunu reddediyor. Diğer reddediyor şu. Teallukatın taattüdü şöyle. Mesela diyorlar ki allah Teala'nın ilim sıfatı yekbar bir bütün. Tamam. Tek sıfat. Ama Ahmed'i bildi. Bu ayrı bir konu. Mehmet'i bilmesi bir ayrı bir konu. E, Mehmet'in e, diriykenki halini bilmesi bir ayrı bir konu. Mehmet öldü. Bu sefer kabir alemine geçti, boyut değişti, berzaka geçti. O bir başka bir iş, konu. O zaman ne diyorlar? Allah-u Teala'nın e, ilminin teallukat, yani alakalanması benle ayrı ilgileniyor, seninle ayrı ilgileniyor, onunla ayrı güveçelle. Ne oldu? Burada e, ilmi sıfatının ilgileri, alakaları taeddüt etti. Yani bir, iki, üç oldu e, diyorlar. İman-ı diyor ki, hayır. Tek ilimle hepsine tealluk ediyor. Dolayısıyla ilminin ilgi alanına girmesi bakımından da olsa yine orada sayı ve çoğalma yok. Çünkü neden? Onu kabul edersen e, ilavelere geçersin. Yani artış var, o ayrı, o ayrı, o ayrı. Bu sefer ayrışmaya gidersin. Ama allah Teala sıfatı ne dedik? Bizimki ilmimiz gibi değil. Tek sıfat. Tek sıfatla hepsini biliyor. O zaman bizde zaten bir, e, çoğalma nereden geliyor? Ahmet'i bilmem den bir mevzu çıkıyor. Mehmetle ilgilendiği zaman ilmim ona talip ediyor. Bunu ne var ya bu işte inceliyorum, oraya yöneliyorum, onu ayrı öğreniyorum. Buradan ne oldu? Ilgi ikinciye alaka kurdum. Üçüncü bir şahsla e, talip ettim, düşündüm, kafa yordum, Akılımı çevirdim oraya. Böyle böyle bizde devamlı artış var. Ama Allah Teala'nın ha o diğer ilmi kelamcılar diyorlar ki Allah Teala'nın ilmi tek sıfattır. Biz onu parçalamıyoruz. Ama Ahmet'le ilgisi ilgilenince onu biliyor, Mehmet'le ilgilenince onu biliyor ama hepsini bir anda biliyor, ona da bir şey demiyoruz. Tabii ki hepsini bir anda biliyor demeyen kafir olur aşağı. Hepsini biliyor, hepsini biliyor ama Ahmet'le ilgilenmesi başkadır, Mehmet'le ilgilenmesi ilminin yani onu bilmesi başkadır. Burada bir e, teattüt, bir, iki, üç, dört, beş, o zaman ne oldu? Mahlukatının sayısınca, öyle ya, karıncaya da bir ilmi teallük ediyor, böceğe de teallük ediyor veya cansızlar da var burada. Yani canlılar demiyorum mahlukat diyorum. Yaratıklarının sayısınca ilminin ona ta'tidü var, taalluku var, ilgilenmesi. O ilgilenmez çünkü zaten sen ilgilenmediğin için onu bilmiyorsun. Senin ilmin onunla ilgilenmediği için onu bilmiyorsun. Peki Allah Teala ilmi onunla ilgileniyor mu? İlgileniyor. Bütün yarattıklarını biliyor mu? Biliyor. E bütün yarattıklarını biliyorsa bütün yarattıklarıyla ilmi ilgileniyor demek. E ilmi onunla taalluk ediyor, ilgileniyor. ne oldu burası. Yaratıkları sayısınca ilmine Tekessür geldi, çoğalma geldi, sıfatında çoğalma olmadı. Ama ilgileri çok. Ne kadar yarattığı varsa, ne kadar şey yaratmışsa her birine ilgilenmiş, her birine ilmi taalluk etmiş. Nasıl ki yaratma sıfatı taalluk ettiği gibi. Bu zaman ne oluyor? Yaratma sıfatının taalluku ne kadar çoksa o kadar şey biliyor. O zaman ne oldu? İlminin de o kadar ilgilenme noktası var ve ilgisi var, alakası var. Bu teallüklerde teattüt olabilir demişler. Yani e, sayı buraya gelebilir. Yani ilminde sayı olmaz, sınır olmaz, çok olmaz, az olmaz ama bildiklerinde olur. Yani bildikleri niye? İlmi oraya teallük etti. Kaç şeye teallük etti ilmi? Bütün yarattıklarına. E, bütün yarattıklarına kadar ben ne bileyim şimdi tabii onu kimse bilmiyor dünyada da o biliyor ancak bütün yarattıklarına il ilgilendiği kadar ilminin teallukunun teattüdü var. Sıfatının değil. İlgilenme noktasının sayısı var. Demişler. İmam Rabbani diyor, velev bir teaddülü teallukat. İlmine asla sayı gelmez, çoğalma gelmez. İlgilenmelerine göre, ilminin ilgilenmesine göre bir sayı gelir. Diyorsunuz ya diyor, o itibarla da gelmez. Nasıl hocam sen bunu izah edeceksin? Türkçe bana sana diyor, izah edeceğim diyor. feynesufetel ilm li'ennehünakeh çünkü burada ne var? İnkişafın inkişaf var. İnkişaf açılma. Mesela bir şey parladı, sen bir anda Aa, çaktı diyorsun, anladım diyorsun. Bir anda anlayış açılıyor. Ha Mevla'da öyle değil haşa. Mevla'da ne oldu? Bir inkişaf oldu. Yani bilmesi var, açılım var. Vahir'in tek açı açılma oldu. Be besitun besit. Ne demek? Cüzleri yok. Tek bir şey. Yani parçalardan derlenmiş değil. Tek bir inkişaf var. Bilme sıfatı. Bu inkeşafet açıldı bir o sıfatla ne el malumatü bilinen şeyler. El ezeliyyetü. Geriye kadar git. Nereye kadar gidersen git geriye. Ezelideki. ve ebediyyetü. Sonsuza git. Dünyanın bittiğine git. cennetçe Mahşere git 50 bin sene. Oradan cennet cehenneme git. Sonsuza kadar. Ebedi ve ezeliyi bütün bilinenler tek bilgiyle açıldı Allah'a. Tek bir sıfatla. Efendim ve alime bildi bihi o sıfatla. Cemil eşya her şeyi bildi. Neyle bildi? Bi ahvaliha tüm halleriyle. El-Mütenasibeti uyumlu halleri var. Vel-Mütezaadeti zıt halleri var. Mesela benim, ben Allah'ın bildiği şeylerden biriyim. Çünkü yarattığı şeylerden biriyim de onun için. Hepimiz öyleyiz. Böcek de onunla, on, o hususta bizimle müşterek yani. E, toprak da müşterek, çamur da. Peki, her halimiz, bizim uygun hallerimizde var, uyumlu hallerimizde var, zıt hallerimizde var. Ve külliyyatihâ külliyatı ile bildi. Bir benim bütünüm var. Şöyle boyum, boyum, şeklim, sağım, solum külliyat. Ve cüziyat ya. O şeyin cüzleriyle de bildi. Mesela benim içimde kaç hücre var, neremde ne var, kaç damar var, kılcal damar parçalarına kadar bütünlerini de bildi. Detaylarını da bildi. Tafsilatlarını da bildi. Cüziyatlarını da bildi. Bir de malevkatil maksusati. Özel vakitlerine. Neye mahsus bir külli vahidin her birine Minha. o Malumattan ve mahlukattan. Her birine mahsus vakti. Ne demek? Beni ne zamanda biliyor? İşte 1384 hicri senesinin Şevval ayına kadar yok olduğumu biliyor. Veyahut da Şevval'den 9 ay evvel ana karnına su halde düştüğümden başlıyor. Bu noktada Şevval'de doğdu biliyor. Sonra işte şimdi hala yaşıyorum biliyor. Ve böylece her birinin mahsus, kendine mahsus hali var. E şimdi 84'te ölen de var, onu da o noktada berzaha geçti diyebiliyor. Her birinin kendine mahsus vakitleri fî anin, bunları ne kadar zamanda biliyor? Yani bildi, fî anin bir anda. Öyle an ki vahidin tek. Şimdi tek an, an demek zamanın en ufak parçası. Saniye, den de ufak artık, salise, de. Besit'in tek an. Tek an ne demek biliyor musun? Onun da parçası yok, cüzü yok. Atom gibi yani atomu da şimdi parçaladılar gerçi. Bir an, tek bir an, hiçbir cüzü ve parçası olmayan en ufak bir anda Allahu Teala bütün ezelden ebede kadar yaratılacakların, yaratılmışların her birini şu şu anda var olacak, şu şu anda yok olacak, şu anda ölecek, şu anda ölecek, hepsinin kendine özel vakitleriyle külliyatını, cüziyatını, detaylarını, tafsilatını ölü diri gibi zıt hallerini, uyumlu hallerini, hepsini bildiği. Şimdi misal. Alavecin şu şekilde diyor size anlatacağım. Ya biliyor Zeyden. Zeyd çok misal veriliyor ya. Zeyd yani sen Ahmet de Türkçe'de. Mesela Zeyd'i biliyor, Ahmet'i biliyor. fizal Kelan bir anda. Yani ezelde bu ne kadar geri gitsem bunun zamanı yok. Çünkü ne dedim? Zamanı okurdu. O zaman ayarlamaları yaratılmadan önceki bir an. Dolayısıyla onun vakti yok yani. O ezelde bildi. Peki neyi bildi? Zeyd'i bildi. Mevcuden var bildi. Ve madumen yok bildi. Çünkü Ahmet'in var olduğu dönem var, yok olduğu dönem var. Binlerce sene yoktu. Sonra şu noktadan var oldu. Onun var olduğunu biliyor Bak başladığı noktadan. Gerisini yok biliyor. Ve Cenin'in onu ana karnında Cenin biliyor. Yani karındaki çocuk. Ve sabiyen doğmuş tabii Doğmuş çocuk. Ve şahppen genç olduğunu biliyor. Ve şeyhen yaşlı olduğunu biliyor. Ve hayyen diri olduğunu biliyor. Ve meyyiten ölü olduğunu biliyor. Ve kaymen ayaktayken biliyor. Ve kayden oturmuşken biliyor. Ve müsteniden yaslanmışken biliyor. Ve mustacan uzanmışken biliyor. Ve dahiken gülüyorken biliyor. Ve bakiyen ağlarken biliyor. Çünkü benim güldüğüm de var ağladığım da var. Bunlar zıt şeyler. Ama ağladığım, ağladığım anda ağlayacağımı biliyor. Güldüğümü de güldüğüm an. Bunların hepsini görmüş. Tabiz yoğuz. <gülüyor> Güldüğünü biliyor. Ağlarken biliyor. Ve mütelezzizen lezzet almış. Oh gel keyfim. Onu biliyor. Ve müteellimen acı çekici vaziyette ızdırap çekiyor. Oh ağrı sancı. Onu da biliyor. Ve azizen itibarlı falan herkes hürmet ediyor. Ve zelilen adam rezil olmuş, iflas etmiş. Bilmem herkes tüy suratına falan. O halde bunlar zıt şeyler. Ama hepsi bizim yaşadığımız şeyler. Zelil halini biliyor. Ve fil, be, fil berzaki sonra ölmüş kabirde berzakta Kaç sene yatıyor işte, binlerce senedir yatan var hala berzakta, bize daha berzakta değiliz. Bizi şu anda dünya hayatında biliyor, onları berzakta biliyor. Ondan sonra vefil haşri, mahşere çıkacağız herkes. haşırda ne durumumuz var biliyor. Vefil cenneti, cennetteyiz inşallah cennete gideriz, cennetteki hallerimizi biliyor. Vefit telezzüzat, lezzetler içindeyiz, artık sonsuz ebedi nimetler inşallah nasip olsa orada biliyor. Herhalde mübarek cehennemde ve azaplar içindeyiz, söylememesi yani kötü bir şey olma, yorum olmasın, inşallah bize nasip olmasın diye düşünüyorum yapıyor. Çünkü büyükler öyle, hep uğurlu şeyleri söylüyorlar. Şimdi feyekûnü, o zaman ne oldu? Teaddüdü tealluki, Allah'ın ilminin alakasının ilgilenmesindeki sayı çokluğu da eyza, mefkûden yitik oldu, kayıp oldu. Fî zâl bu noktada Allah tek bir ilimle, tek bir inkişafla, tek bir bilmeyle, tek bir açılımla bütün bunları ezelden ebede bir anda bildi mi? Bildi. E bildiyse bir daha onu ayrı bildi, bunu ayrı bildi konusu kalmıyor. Çünkü bir ilimle hepsi açıldı ona. Yani ne gibi? Bir sayfadaki dosyadaki, bir sayfadaki yazılar tek tuşlan sana hepsi açıldığı anda burada ikinci tuş devreye girmez yani. Çünkü senin o sayfadaki senin bildiklerin, gördüklerin neyse allah Teala'nın ezelden ebeden bütün yarattıkları, yaratacakları ve bildikleri o inkişaf, tek inkişaf. Tek inkişafsa bu tek açılımla oluyor. Tek açılımla olduğu zaman ikinci, tuş, üçüncü tuş sayı yok burada diyor yani. Sen niye diyorsun ki, efendim, kedi bildi, köpeği bildi, onu bildi. Yani ilminin ilgilenmesine göre alt seviyede tenezülleri var, ilgileri var diyorsun. Ama üst seviyede tek ilim sıfatında hepsi var zaten. Dolayısıyla, fe inne teaddüdet teallukat, alakaların, eğer ilgi ve alakalarda sayılar 1, 2, 3, 4 dersen, kabul edersen, yested'i bu neyi gerektirir? Teaddüdel anati, anın cemi, anların da çoğalmasını gerektirir. Kusura ne oldu? İkinci an lazım ki Mehmet'i ayrı biliyor. Üçüncü bir an lazım ki ilgi sayılanıyor dersen, 3, 4 oluyor dersen, anların da 3-4 olması lazım. Yani zaman dilimlerinin. Zaman dilimleri oza daha neyi gerektirir? Ve tekestral ezmineti zamanların çoğalmasını. Zamanlar çoğalırsa ne oldu? Hani Allah'ın ilmi tek parçaydı, bir andaydı inkişaf. Bu sefer ne oluyor? İkinci an, üçüncü an, bu da zamanları çoğaltır. Bu sefer allah Teala'nın bunu bir an önce bilmeyip bir an sonra bilmesini gerektirir. Halbuki o bir anda hepsini bildi. O zaman ne olmaz? Burada ilgi ve alaka noktasında da olsa bir sayı bir çoğalma yok. Hepsini bir anda bildiği için. Demin anlattım. Tek tuştan açıldığı için tümü. Senin ilim alanına giren şeylerin. Ha, veleyse semete, veleyse yoktur femmete burada. Bizim konumuzda Allah'ın ilmi noktasında yoktur. İlla anun an tek. Vahidun tek. Besitun besit parçalardan derlenmemiş. Tek. Cüzü yok. Bileşenleri yok. Tek bir an Minel ezeli o an ne kadar? Süresi ne kadar o anın? Ezelden, yani güneşin ayın olmadığı, zaman mefhumlarının işlemediği, takvimler olmadığı geri ne kadar gitsen sonsuzu yok, sonu yok. Yani geriye gidişin sonu yok. Oradan başlıyor. İlel ebedi ileri git. Ne kadar ileri? Güneş bitiyor, ay bitiyor, yıldızlar dökülüyor, felekler sökülüyor. Sistem bitiyor. Ee, mahşer sistemi kuruluyor. Cennet cehennem ebedi onun da sonu yok. İşte o ezelden geriyeden alsan sonu yok. İleri gitsen sonu yok. Onun tümü Allah için ne? Tek an. Ve bunun da parçası yok. O noktada da hepsini bilmiş. Kader'i anladın mı? Yazıyı anladın mı? O bilmesi zaten yazı. Bilmedi dersen Allah'a cahil demiş oluyorsun. Bildiğine göre yazma, yazdı. Bunu bilmesiyle yazması arasında ne fark var? Yani bilmek kayıtsız demek, kaderde kayda dökmek demek. Ha bildiğini kayda döktün. Yani bilgisayarda var, çıktı aldın mı, almadın mı meselesi. Çıktı alsan da almasan da bilgisayardaki dökümanın zaten farkı yok. Çıktı da orada ne varsa çıktı, o, o çıkacak. O zaman ne oldu? O ne biliyorsa sen de onu yapacaksın. Ama senin ne yapacağını, ezelden iradeni nereye kullanacağını bildiğine göre onu biliyor. Yoksa seni zorlama anlamında, ben böyle bildim, sen mecbur bu içkiyi içeceksin anlamında cebir yok. Çünkü o seni ne yapacağını bilmiş. Seni şuna zorlayacağım diye bilmemiş. Ne yapacağını bilmiş. Özgür iradenle. İşte o tek anı anlarsan, ilmin tek inkişaf olduğu anlarsan, ilgi ve alakanın sayılanmadığını, çoğalmadığını, onu ayrı ona ayrı yönelmediğini, tek ilimle her şeyi bir anda bildiğini, işte tek tuş güzel açıkladı meseleyi yani. Bir inkişafla bildiğini düşünürsen, la taaddü de adetlenme ve sayılanma olamaz. Fihi bu ilimde Böyle bir bilgide ikinci, üçüncü an, dördüncü zaman, beşinci ilgilenme olamaz. Asla. Çünkü la işte bak, la yecri cereyan etmez, akmaz, geçmez. aleyh Teala, allah Teala üzerine zamanun, Allah hakkında zaman yoktur. Ve la tekattümün, öncelik yoktur. Ve la teykhurun, geri kalma yoktur. Biz de milattan önce, milattan sonra, şundan önce, şundan sonra, Allah'ın ilminde şundan önce, şundan sonra, güneşten evvel, aydan sonra olamaz tamam şimdi e, burada kalıyoruz e, bu noktada geriden bir daha toparlamamız gerekir kısaca bu kısa bilgiden sonra ileriki derste de buna e, bağlıdır ama vaktimiz yetişmez burada kalıyoruz ve bu noktadan da dersimize devam edeceğiz Allah Teala'nın ilim sıfatı hakkında e, diğer sıfatlarını da efendim örneklemiş olacağız ve böylece Rabbimizin ilminden bir zerre bir şey anlamaya çalışacağız. Rabbim cümlemize yüce sıfatları hakkında faydalı ilimler nasip eylesin. Yanlış bilgilerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethîran rabbil âlemînâ.